16. Bölüm Fil olayının 17. yılı Beni mahzun kabilesinin ele avca sığmaz, şirret, şerrinden şeytanın kaçacağı kadar zeki bir delikanlısı vardır. Amr bin Hişam bin Mugire Güçlü kuvvetliydi. Kuvvetinin çok ötesinde, parlak bir zekaya sahipti. Ancak bu zekasını o, dürüst insanlara yakışır şekilde kullanma yolunu tercih etmiyor, ona buna sataşmak, halk üzerinde baskı vasıtası olarak değerlendirmek istiyordu. Zengin, sözü geçen bir ailenin çocuğuydu. Servet, kuvvet ve zeka bir araya gelmişti. Fakat bunları bir araya getirip değerlendirecek insan yoktu ortada. Böyle olunca da, Amr bin Hişam kelimenin tam manasıyla, şımarık bir delikanlı olmuştu. Her bulduğu fırsatta etrafındakilere çatıyor, her defasında etrafındaki avanesinin de işe karışmasıyla üstün ve galip çıkıyordu. Bir gün Abdullah bin Cüda'nın evinde verilen bir ziyafette Haşimilerden Ebu Talib'in yeğeni Muhammed bin Abdullah'la yan yana oturuyordu. Davette birçok insan vardı. Amr bin Hişam daha rahat oturabilme bahanesiyle Muhammed bin Abdullah'ı yerinden kaldırıp uzaklaştırmada fayda görüyordu. Aslında asıl maksat rahat oturmak değil, kavga çıkarmaktı. Kavga yapmayınca huzursuz olan tabiatı ona rahat vermiyor, yanındakilere sataşmaya itiyordu. İkisi de aynı yaşlarda iki delikanlıydı. Amr bin Hişam, Muhammed bin Abdullah'ı yavaş yavaş itmeye başladı. Bir, iki, üç kere itince... ''Ne oluyorsun?'' sorusunu, ''Başka tarafa git, rahatsız oluyorum.'' diyerek cevaplandırdı. Muhammed bin Abdullah, herkesin imrendiği bir edebin ve terbiyeni sahip olmakla beraber, sırf ''Amr bin Hişam'ın arzusu yerine gelsin'' diyerek orasını terk edemezdi. Diğerinin huysuzluğu artınca kapıştılar. Amr, bu kavgaya kazanacağından emindi. O güne kadar karşısındakine mağlup olmuş değildi. Rakibinden biraz daha gösterişli bir vücudu vardı.'' Fakat kavga sırasında Muhammed bin Abdullah'ın kendini sert bir şekilde itmesi sonucu yere yuvarlandı. Bacağından kan akmaya başladı. Araya girenler onları ayırdı. İslam tarihinde asıl adı unutulacak ve Ebu Cehil diye bilinecek olan Amr bin Hişam'ın bacağındaki bu yaranın izi ölünceye kadar kalmıştı. Kimselerin karşısında pes etmeyi bilmeyen Amr, Kureyş'ten pek çok insan önünde perişan olmuştu. Bu hadise Amr bin Hişam'ın içinde sönmeyen bir kin ateşi yakmış bulunuyordu. 20. Yıl Hire hükümdarı Numan bin Münzir, her sene olduğu gibi bu yılda büyük bir kervan hazırlamıştı. Kervan ticaret eşyası taşıyordu. Araplarca meşhur olan ukaz, mecenne, Zülmecaz gibi panayırları dolaşacak, alışveriş yapacaktı. Ancak Arap kabileleri arasında bir düzenin mevcut olmaması ve her an bir baskının yapılıp yağmalanması tehlikesi vardı. Bu sebeple yapacağı yolculuk esnasında kabilelerin tanıyacağı, kendisine emniyet tanıyacağı bir kişinin bu kervana reislik etmesi mecburiydi. İhsanları dillere destan olan Hire hükümdarı Numan bin Münzir'in sarayı, bahşiş istemek üzere gelen pek çok Arapla tanışmıştı. Bugün de yine Berraz bin Kays, ve Urbe bin Utbe onun yanındaydı. Numan, hazırlanan kervanın önüne düşerek onu selametle Arap kabileleri arasında dolaştırıp getirecek bir adam aradığını söyledi. Berraz, Kinanelilere karşı korumayı ben üzerime alırım, dedi. Numan, Ben bil Hasan Necid ve Tihemlilere karşı koruyacak bir adam istiyorum, dedi. Bu defa Urbe, Ben istediğin şekilde koruyabilirim, dedi. Berraz Kinanelilere karşı da koruyabilir misin? Elbette, hatta bütün insanlara karşı korurum. Bunu yapamazsın. Ben olmadıkça onu kinane kabilesinde geçirmek senin işin değildir. Sen kim oluyorsun? Kinaneliler seni ahlaksızlığın sebebiyle istenmeyen adam olarak ilan edip, aralarından sürüp çıkarmadılar mı? Berraz bozulmuştu. Bir anda içinde biriken kin ve düşmanlık anlatılabilecek gibi değildi. Kalbinde... Şu cümleler birkaç defa çınladı. ''Bunu senden acı şekilde çıkarmasını bilirim.'' Numan, bu vazifeyi Urve'ye vermiş, kervan hareket etmişti. Berraz da kervana katılmış bulunuyordu. Fedek'e geldiklerinde konak verildi. O zamana kadar aksilik olmamış, hadise çıkmamıştı. Fedek konakladıkları zaman, Urve, Berraz'ı elinde falokları evirip çevirir halde buldu. ''Ne yapıyorsun ey Berraz?'' dedi. Seni öldürmeye izin var mı yok mu diye bakıyorum." Urve işi şakaya vurdu. "Sen de bunu yapacak kudret mi var? Zaten berazında şaka yaptığı kanaatindeydi. Öldürme düşüncesinde olan maksadını böyle açığa vurmazdı." Daha sonra Urve eğlenceye daldı. İçti, sarhoş oldu, çaldı, eğlendi. Neticede baygın halde çadırına taşıdılar. Gece yarısı el ayak çekildi. Ancak bu vaktin gelmesini heyecanla bekleyen bir kişi uyanıktı. Ayaklarının ucuna basa basa Urve'nin çadırına ilerleyen bu adam berazdan başkası değildi. Çadırın perdesini hafifçe araladı. Sonra içeriye bir gölge sığızdı. İhtiyatlı davranıyordu. Elinde bir kılıç taşımaktaydı. Urve, vücuduna hafifçe bastırılan kılıcın verdiği sızıyla uyandığı ve tepesinde yalın kılıç bekleyen birini gördüğü zaman sarhoşluğundan eser kalmamıştı. Hele karanlıkta yarı yarıya seçebildiği bu hayaletin berraz olduğunu anlayınca onu hemen oracıkta vermediği için bin pişman olmuş fakat iş işten geçmişti. Allah aşkına beni öldürme berraz. Evet itiraf ederim ki ben sana bir kötülük yapmış durumdayım. Ama artık Berraz'ın dinleyeceği bir mazeret yoktu. Numan bin Münzir'in yanındaki hadiseden beri hep bu fırsatın çıkmasını beklemiş durmuştu. Hem şimdi onu sağ bırakırsa yarın kendisinin sağ kalabileceğini kimse söyleyemezdi. Elindeki kılıç avaya kalktı ve sonra hızla indi. Bunu boğuk bir feryat, bir debeleniş takip etti. Kılıç ilk inişiyle yetinmedi. Bu defa tekrar yükseldi ve bir ok gibi ayaklarının altında çırpınmakta olan vücudu onu yere mıhlamak istercesine saplandı. Gerçekten de Urven'in vücudu bir iki saniye sonra hareketsiz kaldı. Beraz, intikamını alan bir gönlün sahibi olarak çadırı terk ettiğinde artık Urven'in ciğerleri nefes almıyor kalb atmıyordu. Halbuki o, biraz evvel içtiği şarabın tesiriyle dünyayı toz pembe görüyor, yüzlerce devenen meydana gelen bir kervanın ve onun taşıdığı geniş bir servetin başında bulunduğunu düşünüyordu. Beraz daha sonra bu kervanı aldığı gibi Hayber taraflarına götürmüş, güç yetirebildiği bir kısmına sahip çıkmıştı. Hayber'e vardığında artık meselenin kapanmış olduğunu düşünüyordu. Halbuki, Yola Urve ile birlikte çıktığı biliniyor, Urve'nin nerede olduğu bilinmiyordu. Ne istiyorsunuz? Urve'yi arıyoruz. Onunla işimiz var. Berraz yanındaki eşyayı gösterdi. Biriniz bunu beklesin, biriniz de benimle gelsin. Birisi kaldı, diğeri onun yanına katıldı. Bir müddet yürüdüler. Bir viraneye girdiler. İçeride bir feryat duyuldu, bir kapışma oldu. Daha sonra Berraz tek başına oradan çıktı. Diğerinin yanına geldi. ''Urve arkadaşınla birlikte seni bekliyor.'' dedi. Beraberce yetiler içeri girdiler. Adam hala Urve ile arkadaşıyla görüşecek kanaatindeydi. Açık bir kapıdan önce Berraz girdi, arkasından kendisi. Ama girer girmez arkadaşının kanlar içinde serilip yatan cesedini gördü. Derhal silahına davrandı. Ama Berraz'ın elinde bulunan ve göğsüne dayanan kama ona çok geç kaldığını hatırlatıyordu. Son bir gayretle fakat ümitsizce Berraz'a saldırdı. 3-5 saniyelik bir kapışma oldu. Adamın elleri gevşedi. Gözleri büyüdü. Bir külçe gibi yere yığıldı. Kama çekildi adamın elbisesiyle silindi. Sonra onu, kendi haline bırakan Berraz, hiçbir şey yokmuş gibi soğuk kanlı adımlarla biraneyi terk etti. Biranenin duvarları, birkaç dakika çırpınan, kıvranan, daha sonra hareketsiz kalan bir adamın acıklı halini seyretti. Kimdi bu adamlar? Urve'yi ne yapacaklardı? Onun öldüğünü duydular da intikam peşine mi düşmüşlerdi? Alacakları mı vardı? Bu konu halen açıklığa kavuşmuş değil. Berras, Kinane kabilesinden, Urve ise Kays kabilesindendi. Uzun yılların yerleştirdiği bir adet olarak, Urbe'nin intikamı mutlaka alınacaktı. Bir gün bu cinayet öğrenilecek, Kay kabilesinin bağlı bulunduğu Hevaz'in kolu, Kinane'nin üzerine yürüyecekti. Kureys ise Kinane'nin bir koluydu. Bir kabileden kadın veya erkek, Büyük veya küçük, iyi yahut kötü bir kişi öldürüldüğü zaman, ölenin kabilesi kılıç çeker, öldüreni bulur, öldürürdü. Bu olmadığı takdirde, öldürenin akrabası veya kabilesi hedef alınır, onlardan bir yahut birkaç adam öldürülürdü. Bu ise karşı tarafta intikam hissini doğurur, kan davası büyür, bazen iki kabile fertleri tükeninceye kadar savaş devam ederdi. Ölenin kim olduğu önemli değildi. Aynı kabileden olup da can düşmanı olan biri bile öldürülse onun intikamını almak üzere canla başla çalışmak her birinin vazifesiydi. Daha önce onun olan kılıçlar sıyrılır, düne kadar sevmediği, nefret ettiği, düşman bildiği adamın intikamını almak için koşulurdu. Öldürenin tarafı da aynıydı. Birer birer herkes bu öldürmeden suçlu sayılır, ele geçirildiği zaman katil olarak değerlendirilir, ona göre ceza verilirdi. Beraz edepsiz, ahlaksız biriydi. Bu sebeple kendisine kabilesi arasında yaşama hakkı tanınmamış, kovulmuştu. Bu durum kabileler arasında ilan edilmiş, duyurulmuştu. Bununla beraber onun bu suçu yine Kinane'ye ve Kinane'den türeyen kabilelere yüklenecek, birçok kabileden hesap sorulacaktı. Bunu bilen Beraz bütün ahlaksızlığına rağmen bir mektup yazarak durumu bildirip, Hazırlıklı olmalarını anlatmayı düşündü. Kureyş'in büyüklerinden Harp bin Ümeyye'ye gönderdiği bir mektupta Urveyi öldürdüğünü anlattı. Harp bin Ümeyye mektup aldığı zaman sendeledi, sarardı, telaşlandı. Derhal ihtiyar, tecrübe sahibi birkaç kişiyi çağırdı. Meclisi birden heyecan sarı vermişti. Herkesin vardığı ilk netice. Harp bin Ümeyye'nin onlar gelmeden vardığı neticeydi. Kaysa Aylan kabilesi bizden öcünü almadıkça durmaz. ''Bunu ben de biliyorum.'' diye yemin etti. ''Harp, göz yumucaklarını asla zannetmem. Ancak bu işi nasıl önleyebilir yahut nasıl hafifletebiliriz?'' ''Ahlaksız, rezil herif.'' Başımıza belayı sardı. ''Dünyada ondan edepsizi yoktur. Menhaniyetin her çeşidi onda vardır.'' Harp söze karıştı. ''Berraza sövmekle elde edilecek hiçbir şey yok.'' Eğer olsaydı ardından yığın yığın küfürler postalardık. Şu anda yanımızda değil ki yakalayalım ve işte Urve'yi öldürün, canınız ne isterse yapın diyelim. Bu iş oldu bittiye getirilmez ki, biz sesimizi çıkarmazsak, onlar da bir şey demezler, kapanır gider diyelim. İki gün sonra haber onlara da ulaşacak ve önüne geçemeyeceğimiz fena işler olacak. Ben sizi ona küfür söylemeniz için değil, Derdin çaresini beraberce düşünelim diye çağırdım. Evet ne yapalım? Biri şu fikri ortaya attı. En iyisi onlar hücuma kalkmadan evvel gidip özür dilemek ve gerekirse Urven'in diyetini vermektir. Bu teklifi yerinde bulmayan olmadı. Kimse itiraz etmedi. Derhan hazırlık görüldü ve yola çıkıldı. Urve'nin amcası oğlu Ebu Bera Amir bin Malik onları misafir olarak karşıladı. Ağırladı. Türlü ikramlar etti. Adamın yaptığı bu ikramlar karşısında ''Urve'yi bizim kabileden Beraz öldürmüş.'' demeye dilleri varmadı. Netice olarak ''Necletle Tiham arasında bir şeyler olmuş. Fakat halen mesele açıklığa kavuşmuş değil.'' diyerek bir şeyler söylemek istediler. Ama Ebu Bera işin üzerine düşmedi. Neler oldu diye sormadı. Onlarsa daha fazlasını söyleyemediler ve sonra vedalaşarak ayrıldılar. Onların gitmesinden 1 iki saat sonra gelen bir haberci Ebu Beray bularak kara haberi verdi. Ebu Berra beyinden vurulmuşa döndü. Demek Kureyşli misafirler bunun için gelmişlerdi. Birden köpürdü. Harp bin Ümeyye beni oyaladı, aldattı. Zaten Kureyş hileden başka ne yapar ki? Vallahi artık hiçbir kinaneli Ukas panayırına ayak basamayacaktır, dedi. Mesele bir anda alevlendi. Bera biraz önce samimiyetle yolcettiği ettiği Kureyşlilere karşı kin ve nefretle dolmuştu. Eline geçirdiği anda parçalamaktan hiç çekinmezdi. Kısa zamanda hazırlanan bir birlik süratle Harp bin Ümeyye ve arkadaşlarının ardına düştü. Güneş batmak üzereydi. Kureyşliler bir şey yapamadan dönmenin huzursuzluğu içindeydiler. Kimi meseleyi açıkça konuşamadıklarına pişmandı. Kimi açıklanmış olsa neticenin daha kötü olacağını söylüyordu. Bu sırada ardına bakanlardan biri tozu duman'a katıp gelen bir birliği gördü ve "Yandık" diye haykırdı. Bir anda başlar çevrildi. Eller ister istemez kılıçların kabzalarını buldu. Kaçınılmaz bir dövüşün eşiğinde oldukları anlaşılıyordu. Büyük bir ihtimalle bunlar Kayısı Aylandandı. Son süratle hareket etmemiz lazım. Onlar yetişmeden harem sahasına girelim. Eğer Kaysa Aylandan iseler canımıza kurtarmış oluruz. Değillerse de bir şey kaybetmiş sayılmayız. Bu sözü kimin söylediği bilecek halde değillerdi. Bundan başka bir çare düşünecek zamanları da yoktu. Teklif münakaşasız kabul edildi. Develer arkalarına inen sopaların eşliğinde koşar adımlarla Mekke'ye doğru ilerlemeye başladılar. Bir kovalamaca başladı. Öndekilerin rahat bir yürüyüşle yollarına devam ederken birden hızlanmaları, arkadan gelenleri daha da gayrete getirmişti. Kırbaçlar iniyor, develer can acısıyla koşuyor, aradaki mesafe gittikçe azalıyordu. Nihayet arkadakiler yetişmiş, arada bir ok atımı mesafe kalmıştı. ''Durun Kureyş'in alçakları, urvenin kanı yerde kalmayacak. Durun, kaçmayın katiller.'' İntikam alacağız. Mertseniz kaçmayın. Harp bin Ümeyye, kulaklarının ucundan rızıldayarak geçen bir okun, ileride kumlara saplandığını dehşetle gördü. Kaçmanın fazla bir faydası kalmamıştı. Ancak harem sahasına ulaşmalarına da pek az bir mesafe kalmıştı. Biz de onlara okuyadıralım. Bu sözü Hak kendimi söyledi, yoksa içlerinden birinin fikri miydi bilinmedi. Eller derhal yaylara, oklara uzandı. Bir taraftan kaçarken, bir taraftan da arkadan gelenlere ok yağdırmaya başladılar. ''Durun, kozumuzu merçe paylaşalım.'' ''Kaçmak yiğitlik değildir.'' gibi seslere kulak vermiyorlardı. Kendilerinin birkaç misli fazla olan bir topluluğa karşı savaşmaya çıkmak, bile bile ölümün kucağına atılmak demekti. Ok yağdırarak süren kovalamaca arkadakilerin hızlarını kesmişti. İstedikleri süratle takip edemiyorlardı. Güneş, tepelerin ardından kaybolduğu sırada önde gidenler derin bir nefes alma imkanını buldular. Arkadan gelenler harem hududunda durdular. Çünkü bu saha içinde kavga etmek, kan dökmek haramdı. Bir kan davası yürütürken bir başka haram iş yapmak doğru olamazdı. ''Ey Kureyşliler! Bu defa elimizden kurtuldunuz. Ancak kurvenin kanı yerde kalmayacaktır. Sizinle Ukaz'da görüşmek üzere ayrılıyoruz. Buluşma yerimiz Ukaz'dır.'' dediler. İlk tehlikeyi ucuz atlattıklarının memnuniyeti ve ileride tekrar başlarına gelecek bilanın korkusuyla karışık acayip bir sesle Berraz'ın yedi geçmişin için alan ağır küfürler savurdu. Şu anda bir eline geçirse dünyaya geldiğine bin pişman eder, aklına gelen işkencelerin her birini acımadan tatbik ederdi. Ama ne yazık ki Berraz eline geçirdiği kervanın nimetleriyle zevk ve safa sürüyordu. Kureyş'in özellikle Harbin ve arkadaşlarının ne halde olduklarını düşünmüyordu bile. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 16. bölümünü dinlediniz.